Pizza Express Pars'ı dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam Berdostane Geremi. Ez Açık Radyo programı Fizan Ekspres'i rahmetle bitir. Milat Bülent Kılıç'tan. Zaman zaman söylediğim gibi İran'la Türkiye birbirine şaşırtıcı bir biçimde benzeyen ülkeler. Geçtiğimiz aylarda İran tomeni dolar karşısında muazzam bir değer kaybına uğramıştı ve serbest piyasada 1 dolar 60 bin tomenlere kadar yükselmişti. Şimdilerde ise yanılmıyorsam 55 bin tomen dolaylarında. E, ama itiraf etmeliyim ki e, kimi İranlılar e, Türkiye'ye, e, Türkiye'de gelen zamlara ve halkın tepkisizliğine bakıp şimdiden bize e, acıma evresine geçmiş durumdalar. E, İran'da ortam epeydir durgun e, fakat Türkiye gibi durgun. Yani her gün yüzlerce, binlerce olay oluyor, durum yaşanıyor ama büyük bir hareketlenme, büyük bir tepki de e, söz konusu olmuyor demek istiyorum. Öte yandan e, Geçte Erşad yani ahlak devriyesi sokaklara geri dönmüş durumda. E, hatırlar mısınız bilmiyorum ama devrimci ayaklanmaların e, belli bir evresinde İran devleti Geçte de Erşad'ı yani ahlak polisi devriyelerini geri çekmişti. E, ortam durulunca da kısıtlı sayıda da olsa devriyeyi yeniden sokaklara salmıştı. Anlaşılıyor ki yeniden güçlü bir biçimde yüklenme eğilimine girdiler. Fakat bu kez ortada bambaşka bir tablo var. İran halkı, özellikle de İranlı kadınlar artık korkmuyorlar. Her türden baskıya, polisin ya da besiç denen rejimin sivil çerilerinin baskısına, saldırılarına karşı her yerde direniyorlar ve hizaya gelmiyorlar. Ben e, bu sürecin sonunda İranlı kadınların mutlaka bir biçimde kazanacağını, belli türde hakları elde edeceğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız fiilen kazanmış durumdalardı. E, özellikle genç ve orta yaşlı kadınlar her yerde hicapsız halde, yani başları açık olarak, örneğin pantolon ya da etek giymiş olarak dolaşıyorlar. Ama e, sokaklarda da gidişme devam ediyor. Ee, Mollaların devrimi çalmasının ertesinde e, müzik konusunda da benzer şeyler yaşanmıştı. Müzik e, yasaklanmıştı. E, daha sonra Irak Savaşı sırasında dini müziklere izin verilmişti. Giderek enkrumantel parçalara izin verilmişti. Sonrasında halk ezgilerine ve derken bir çığır açtı İranlı müzisyenler ve buradan yürüdüler. Bugünkü İran müziği kültürünü oluşturdular. Ee, elbette hiçbir zaman tam bir e, özgürlük alanı oluşmadı ama bir e, serbestliler alanı yaratılmıyordu. Bütün bunlar da kanla, e, dişe diş bir mücadeleyle oldu. E, bu nedenle ben bugün e, benzer bir şeyin giysi rejimi konusunda da yaşanmakta olduğunu düşünüyorum. E, henüz belki sonuçlanmadı ama bu süreç işlemeye devam ediyor. Öte yandan e, İran'ın gerçekten bir devrime ihtiyacı var. E, sadece bir takım reformlara değil, eğer bu devrim gerçekleşmezse e, yoksulluk ve baskı hep kalacak çünkü. Eminullah, Reşidi'nin bir parçasıyla başlamış olalım. Rekse Deldar adlı bu parçayı e, Reşidi bestelemiş ve yine kendisi seslendiriyor. İranlı müzik grubu Novak'tan bir parçayla devam edeceğiz. Ee, Novak Görece yeni bir müzik grubu ve ben onların parçalarına ilk kez yer veriyorum. Ee, dinleyeceğimiz şarkıysa Kude yani Desti, Testi adını taşıyor ve Hayam'ın bir şiirinden bestelenmiş. 19 Temmuz itibariyle Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Ee, Muharrem ayı 16 Ağustos'ta sona erecek. Ee, Aşure günü ise bu yıl 28 Temmuz'a denk geliyormuş. Ee, bu ayın bildiğiniz gibi özellikle Şiiler ve Aleviler için önemi çok büyük. Ee, elbette ben bu programda herhangi bir dinin, mezhebin, inancın e, propagandasını, tebliğini e, ya da güzellemesini yapmak istemem. E, ama İrani halkların kültüründe önemli bir yeri olduğu için bugün e, bu konuyla ilgili bir program olsun istedim. En azından bu türden müzikler çalayım istedim. E, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de Alevilik inancı ve Alevilik kültürü e, önsel olarak ilericilikle, layıklıkla, e, cumhuriyetçilikle hatta pek çok kez devrimcilikle ilişkilendirildi, ilişkilendirile geldi. E, ben öyle midir değil midir tartışmasına da girecek değilim. E, ama sıradan e, rejim yanlısı olmayan bir İrandığı için e, bu kültürün birçok öğesi tam tersi anlama geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü kendilerine zulmeden sistemin bu inancın ve bu kültürün bütün öğelerini bir bayrak haline getirdiğini düşünüyorlar. Ve bu kültüre ilişkin öğeler onları ürpertiyor diyelim ve böylece kesmiş olalım. Muharrem ayında söylenen birçok ağıt, ilahi ve dini şarkı var. Ama bunların ezici bir çoğunluğu müzikal açıdan son derece zayıflar. Daha çok dini içerikleri itibariyle öne çıkıyorlar. E, fakat bugün size e, bir bölümünü dinleteceğim albüm müzikal açıdan da nitelikli. Bana öyle geldi. Ben de bu yüzden seçtim ve dinleyelim istiyorum. Tanınmış e, besteci Hasan Perniye e, ve Hasan Zamani'ye ait bu e, albüm. Makame Muharrem adlı bir albüm. 2010 yılında yayınlanmıştı yanılmıyorsa. Parçaların adını tek tek vermiyorum ve bu haftayı böyle kapatmış oluyoruz. Ta Golo Golzar Bahşet. Bir sonraki programa kadar Gül Olunuz, Gülizar Olun.